Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmainin Kur'an-ı Kerim'de 10. sureyi teşkil eden Göreceğimiz bugün başlayacağımız Rabbimizin İzniyle ve bize hep Doğruyu gösterip Doğruyu söyletmesini yazıyla 10. suresi Olan bu sure Birçok özellikleriyle Kur'an-ı Kerim'de adeta Bir ilktir Bir defa Peygamber ismi Taşıyan surelerin ilkidir Kur'an-ı Kerim'de İki Kur'an-ı Kerim'in biliyorsunuz birinci bölümü sabahut-tıval dediğimiz 7 uzun suredir. Ve bu Tevbe suresi ile bitiyor. Sabut-tıval denilmesinin sebebi Fatiha suresinin ayrıca bunlar arasına sayılmaması, Enfal ile Tevbe'nin de tek sure gibi kabul edilmesinden dolayı ta peygamber Aleyhisselam'dan bu yana bu yedi sureye es uzun sureler adı verilmiştir. Yunus Aleyhisselam suresi ile birlikte Kur'an-ı Kerim'in ikinci bölümünü teşkil eden Mi'un yani yüz ve biraz fazla veya biraz yakın ayet sayısı yüz olan surelerin başlangıcıdır. Acaba niçin bu yeni bölümün ilk suresi Yunus'tur? Bunun üzerinde durmadan hatırıma gelen bir diğer hususu daha hatırlatayım. Bu bölümlemeler rastgele değil. Sahabe-i kiram, sahabe kiram bunları belli sürelerde okurlardı. Kur'an-ı Kerim'i belli sürelerde okurlardı ve bunlara Hizb derlerdi. Bir bölüm. Ha. Yedi sureyi, ilk yedi sureyi genelde bir günde yani veya işte teheccüdüyle beraber, mutat Kur'an okumasıyla beraber bir günde okurlar. Kur'an-ı Kerim'i böylelikle bir haftada çoğunlukla hatmederler. ederler. Şimdi Yunus suresi de bu ikinci bölümün ilk suresi. Ondan sonra Hud aleyhisselam suresi geliyor. Ondan sonra Yunus Aleyhisselam, e, Yusuf Aleyhisselam suresi geliyor. Ra'ab suresini saymazsak bir peygamber suresi daha geliyor. O da İbrahim Aleyhisselam suresi geliyor. Hicr suresi genel olarak yine peygamberlerden bahsediyor. Arkasından 16. sure olan Nahl suresi, Allahü Teala'nın kullar üzerindeki nimetlerini sayan muhteşem bir sure. Sonra 17, 18 ve 19. sureler de bir manada peygamberlerin kıssalarının ön planda olduğu surelerdir. Mekke surelerinin çok muhteşem bir özelliği var. Şimdi boşuna söylenmemiş. Hayat İslam nazarında bir akide ve bir cihattır. O akide uğrunda verilen cihat. Kur'an-ı Kerim'in Mekke'de inen sureleri cihadın ayrı bir veçhesini, Medine'de inen sureleri cihadın ayrı bir veçhesini ele alır. Cihadı söz konusu ettikleri var. Bu iki cihadı bir arada düşündüğümüz zaman, müminin cihadsız geçen bir lahzası da yoktur. Onun cihadı sadece savaş meydanlarında bulunduğu zamanlara münhasır değildir. Mümin, imanı ile birlikte geçirdiği hayatının her bir anını bir şekilde küfürle hesaplaşma, küffar ile hesaplaşma, onlarla mücadele ve onlarla cihat ile geçiriyor. İşte bu sure ve daha sonra göreceğimiz arka arkaya gelen medeni sureler, medeni sureler hep Mekki sureler pardon Mekki sureler hep Müslümanı İslam'ın zirvesini teşkil eden ve kitâl ile en ileri derecesine ulaşan ayrıca efendim can pazarı olan Kital'e insanı Müslümanı nasıl taşıdığını bunun eğitimini nasıl geçirdiğini gösteriyor. O bakımdan bu surelerin bizim hayatımızda. Kur'an-ı Kerim'deki yeri kadar bizim hayatımızda da öyle müstesna bir yerinin olması icap ediyor. Bunları iyi anlamaması icap ediyor. Yunus Aleyhisselam, Suresi bu bölümün ilk suresidir. Yunus Aleyhisselam'ın bir özelliği var. Diğer peygamberlerde görülmeyen bir özellik. allah Teala'nın azabının kavmine geldiğini görmesi üzerine Cenab-ı Allah'ın bir peygamber için uygun görmediği bir hali dolayısıyla allah Teala'nın sitemine maruz kalıyor ve balığın karnına Efendimiz'e girmekle bir şekilde bu işlemiş olduğu daha doğrusu İzinsiz yapmış olduğu bu hareketin bedeli Cenab-ı Allah tarafından ona ödetiliyor. Bu neyi anlatıyor? Neye işaret? Mümin, peygamberler de bir mümindir elbette. Müminlerin başıdırlar. Mümin, bütün hareket ve sekanatında, yani yapıp ettiklerinde ve yapmadıklarında, akidesine bağlı olarak hareket etmek zorundadır. Akidesi o konumda nasıl bir hal ve bir tutum içerisine girmesini gerektiriyorsa o hal ve tutumdan başkasını kabul etmeyecektir. Ve yapmayacaktır. Müminden istenen, mümine yakışan budur. Değilse Allah Teala'nın hududunun dışına bir şekilde çıkmış olur. Rabbim dilerse cezalandırır, dilerse affeder. O ona kalmış bir hadisedir. Onun için ve Yunus Aleyhisselam'ın peygamber Aleyhisselam'dan da onunla alakalı pek çok hadisleri var. Bir hadisi var ki Taif dönüşüdür. Çok önemlidir. Taif'ten dönerken Peygamber aleyhissalatü vesselam taiflilerin onu çok kötü bir şekilde karşılamaları neticesinde ayak takımına çocuklara onu taşlatacak kadar kötü reddediyorlar. Hiçbir peygamberin belki tarih boyunca reddedilmediği kadar kötü bir şekilde tepki gösteriyorlar. Onunla alay ediyorlar evvela. Şuna bak ya diyorlar. Allah tarafından elçi gönderildiğini söylüyor. Senden başkasını bulamadı mı diyorlar. Allah'la ve Allah'ın iradesiyle alay ediyorlar. Peygamber aleyhissalatü selamla alay etmenin de ötesinden. Peygamber aleyhissalatü da üstelik bu kadar yetmiyormuş gibi Taif'ten çıkıp geri dönerken ayak takımlarına, çocuklara taşlatıyor. Peygamber Aleyhisselatü ayakları kanıyor. Ayakkabısı rivayete göre kanla doluyor. Zeyd bin Harise radıyallahu anh onu kendi bedeniyle taşlardan korumaya çalışıyor. Nihayet bela tahifin dış taraflarında bir bağa sığınıyorlar. Bağın sahibi insaflı bir insanmış. Davranışı öyle gösteriyor. Ama taiflilerin o şerlilerinden de çekindiği belli. Bunun için merhamete geliyor ve addas ismindeki hizmetkarına, kölesine şu bizim davetsiz misafirlerimize, davetsiz tabiri bizim tabirimiz, misafirlerimize bir miktar üzüm götür, ikram ediyor. Taif'te Mekke'nin sayfiye yeri, üzümlük, bağlı, bahçelik, havası serin, Mekke'nin aksine, Mekke'nin kapalı olmasının aksine açık, ferah bir şehir. Güzel bir şehir, yüksek bir yerde. O da götürürken, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam elini üzüme yemek üzere uzatırken, Bismillahirrahmanirrahim diyor. Adas şaşırıyor. Diyor ki, ben bunu bu şehirlerde, bu ülkede ilk defa senden duyuyorum. Bunlar böyle demezler. Sen nasıl böyle yemeğe yerken başladım diyor. Sen bunların böyle olduğunu ve bu sözü nereden biliyorsun diyor. Nerelisin diyor. Ben Ninovalıyım diyor. Musul yakınlarında bir şehir. Eski bir şehir. A diyor kardeşim Metta oğlu Yunus'un şehrindensin diyor. Onun evşerisin diyor. Metta oğlu nereden biliyorsun diyor. Bu sefer o o benim peygamber kardeşimdi diyor. Bu sefer kölesi Abdas'ı gönderen gördüğü manzaraya hayret ediyor. Bakıyor ki üzüm ikram etmek üzere gönderdiği şahıs bağa sığınan misafirin eline ayağına kapanmış bir şeyler yapıyor. Ona dua ediyor. Bir şeyler bekliyor. Böylelikle onun peygamber olduğunu demek ki Adas da hala en azından Yunus Aleyhisselam'ı duymuş. Ona iman eden bir zat olduğu anlaşıyor. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın veya bizim Yunus Aleyhisselam'la öyle hem tarihi hem bütün peygamberlerle olduğu gibi çok ciddi itikadi bir rabıtamız var. Onlar bizim büyüklerimiz, onlar bizim önderlerimiz, onlar bizim örneklerimiz. Onların hepsine ayırım gözetmeden biz iman ederiz. Onları severiz, onları sayarız, onları tazim ve temcil ederiz. Onlar bizim için çok değerlidir. Çok kıymetlidir. Hepsi bizim için erişilmez bir yıldız gibi sevada hayranlıkla seyrettiğimiz müstesna insanlardır. Allahü Teala hepsine salat ve selam eylesin. Şefaatlerinden de bizleri mahrum eylemesin. Bismillahirrahmanirrahim. i̇bn Abbas'a göre üç ayeti dışında tamamıyla Mekke'de inmiş bir suredir. Estağfirullah diyor ki sure mukatta harflerle başlıyor. Elif, Lam, Ra Tilke ayatü kitabil hakim Elif, Lam, Ra bildiğiniz gibi sure başlarında yer alan 19 surenin başında efendim 29 affedersiniz. <gülüyor> 19 hep <gülüyor> bizim kafamıza taktık. <gülüyor> 29 surenin başında 19 e, ayrı kombinasyon. Neyse onlar üzerinde şimdi durmayalım. 29 surenin başında bulunan manalarını müfessirlerin büyük çoğunlukla Allah'a havale ettiği, tefsir etmek durumunda olmadıkları ve ama bir mesaj ihtiva ettikleri muhakkak olan bu kapta harfler adındaki harflerdir. Bunlar üzerinde bir parça biz deslerimizin başladığı yıllarda, günlerde durmuştuk. Ee, olabildiği kadar ya veya bilginizin müsatinde, imkanlarımız ölçüsünde bunlara dair geniş açıklamalarda bulunmuştuk. Bunlarla ilgili olarak tercih edilen ve ağırlıklı görülen kanaat bunun Kur'an-ı Kerim'in Araplara meydan okuma şekillerinden bir şekil olduğudur. Kur'an'ın Muhammed tarafından uydurulduğunu söyleyen Araplara bir meydan okumadır. E, diyor ki yani, bakın diyor, bu harfleri siz kullanıyorsunuz. Kullandığınız bu harflerden kelime meydana getiriyorsunuz. Bu kelimelerden cümleler, cümlelerden şiirler, hemen söyleyeyim, nesirler, hitabeler, vasiyetler, şunlar, bunlar türlü o zaman bilinen edebi ürünlerinizi. Gerçekten de fesahat ve belagatta, Hı. ...oldukça yüksek seviyedeki edebi ürünlerinizi vücuda getiriyorsunuz. Eğer ki gördüğünüz gibi bu Kur'an da bu harflerden ve sizin kullandığınız kelimelerden cümleler halinde, sureler halinde nazil olmuş bir kitaptır. Bu kitabın Muhammed Aleyhisselatü Vesselam tarafından uydurulmuş bir kitap olduğunu söylüyorsanız... ...Muhammed ile sizin aranızda ortak birçok özellik var. O da insandır... Siz de insansınız. O da Arapça konuşuyor. Siz de Arapça konuşuyorsunuz. O da bu harflerden kelimeler, cümleler vesaire oluşturuyor, metinler oluşturuyor. Siz de öyle oluşturuyorsunuz. Onun eseri olduğu iddianızda samimiyseniz, doğru iseniz bunu ispatlamanız lazım. Çünkü her bir iddianın ispat edilmesi lazım. Benim senden alacak 500 liram var. Demez misin ki kardeşim neye dayanarak söylüyorsun bunu? Her bir iddia ispat edilir. Bazen insanların mantığı ters çalışıyor. Ben iddia edeceğim, sen böyle olmadığını sen ispat et. Öyle değil bu, bu mantık değil. Ben iddia ediyorsam, iddiamı ben ispat edeceğim. Ben, ben senden 500 lira alacağım var. Hadi alacaklı olmadığımı ispat et. Böyle mantık olmaz. Hem yani bizim e, Türkiye'de coğrafyasında bazı insanların mantıkları, bazı üniversitelerin mantıkları, bilhassa. Ne bileyim işte bir zamanlar karakolda belki hâlında öyledir. Adam seni suçlu, ne sonra böyle olmadığını ispat et diyor. Ya Allah'tan tanrım, beni suçlayan sensin. Benim bu suçu işlediğimi senin ispatlaman lazım. Ben nasıl bu suçu işlemediğimi ispatlayacağım? Olsun. Madem ki buradasın, sen ispatlayacaksın. Buraya geldikten sonra bizim iddiamızın geçerli olmadığını sen ispatla. Bunun hukukla, akılla, mantıkla alakası yok. Geçelim onu. Araplara diyor ki madem böyle bir iddianız var, aranızdaki bunca ortak özelliklere rağmen eğer benzerini yerine getirmiyorsanız bu iddianızdan vazgeçmeniz lazım. Bu iddianızda hak, hakikat payı olamaz. Onun için hemen arkasından dikkat ediniz bu şekilde mukatta harflerle başlayan bütün sureler kitabı ön plana getiren surelerdir. Ön plana çıkartan surelerdir. Kitaba bir şekilde işaret eden surelerdir. İşte burada da böyledir. Diyor ki Elif Lam Ra. "Tilk ayatul kitabil hakim." Bunlar hikmeti sonsuz. Son derece muhkem, sağlam hükümleri pek çok. Hükümleri de sapasağlam. Beşeriyete saadet kaynağı olan hükümler ihtiva eden hikmeti sonsuz kitabın aitleridir. Bu kitap öyle bir hakim ki şeriatinde getirdiği şer'i hükümleri, getirdiği itikadi hükümleri, anlattığı kıssaları, söyledikleri, ilşadları, hidayeti, kısaca her şeyi başından sonuna kadar sapasağlam ve hikmeti sonsuz bir kitaptır. Çünkü hakim bir defa mübalağa kipidir. İki kelime olarak iki manaya geliyor. Hem hükmü sapasağlam muhkem kılınmış olan hem de hikmetleri çok bol olan. Her ikisi de elhak bu ayetin, bu kitabın bütün ayetleri için öyledir. Bütün kitap, bu kitabın bütün ayetleri, bütün ayetleri gerçekten sapasağlamdır. Gerçekten hikmetleri sonsuzdur. Gerçekten pek güçlü hükümler ihtiva eder. Tilke aslında Bakara suresinde Elif, La, Mim'den sonraki zelike gibi uzak için bir iş işarettir? İşaret ismidir. Niçin? Müfessirlerin bir kısmı şöyle açıklarlar. Yani bu kitap öyle yüce bir kitaptır ki yüceliğiyle erişilmez bir kitap. Yüceliğiyle erişilmez bir kitap olduğuna işaret olmak üzere uzak için kullanılan işaret ismi kullanılmıştır. Yoksa bu kitap elimizin altındadır. Bizim yakınımızdadır, yanı başımızdadır. Bu kadar yakın olmakla birlikte bu kadar erişilmez bir kitap. Nasıl bir kitaba sahip olduğunuzu bilin diyor yani allah Teala. Evet, bu hikmeti sonsuz ayetleri ve kendisi hikmetleri sonsuz olan bu kitap ile alakalı olarak insanların ilk muhataplarının türlü türlü tereddütleri vardı. Hayret etmişlerdi, havsalaları almıyordu. Halbuki böyle olmaları da gerekmezdi. Çünkü onlar İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan, İsmail Aleyhisselam'ın soyundan gelen insanlardı. lübuvete risalete yabancı kimseler değildi. Bunu biliyorlardı, bundan haberdardılar. Buna rağmen Kur'an-ı Kerim'in Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a indirilmesine şaşmış kalmışlardı. Diyor ki işte ayet-i kerime bunu dile getirmek üzere. أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أن أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أن أَنْذِرِ النَّاسِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أن لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينٌ إنسان aralarından bir kişi olan bir insana, bir adama, sen insanları uyarıp korkut, iman eden kimselere de, Rablerinin nezdinde, bir doğruluk makamı, bir sıdk makamı, bulunduğu müjdesini ver diye, vahyetmemiz, insanlar için hayret edilecek bir şey midir? nesine hayret ediyorlar yani kafirler bu hayretlerinden ne dediler kafirler şüphesiz bu yani bu kendisine vahiy indirildiğini ileri süren Muhammed aleyhisselatü kastediyorlar apaçık besbelli bir sihirbazdır büyücüdür dediler ayeti Kerim'deki istifhan yani soru Bizim inkari istifham Dediğimiz bir soru tarzıdır Niye böyle düşünüyorlar ki Böyle düşünülecek Bir şey değildir bu Böyle hayretle karşılanacak Bir hadise değildir bu Aksine bu hadise Son derece tabi Son derece ilahi sünnete Uygun Doğal tabi bir hadise Normal bir hadisedir İnsanları başıboş yaratması hikmetine aykırı olan Cenab-ı Allah'ın, başıboş yaratmadığı insanlığa, kendi kendilerine yollarını dünya ve ahirette saadete ulaştıracak, yollarını bulamayan insanlığa, doğruyu göstermek üzere bir peygamber göndermesi, onların arasından da bunu seçmesi, ve bu zatın onların, en faziletlileri her bakımdan en mükemmelleri en üstünleri olması kadar tabii ne vardır ama onların üstünlük değerleri öyle allak bullak olmuş ki diyorlar ki bunun mesela fakir birisi olmaması gerekiyordu düşünüyorlardı ki bunun mesela şöyle toplum arasında öne geçen sivrilmiş bir kişi olması gerekiyordu Cenab-ı Allah'ın ölçüleriyle bizim ölçülerimiz farklıdır. Allah Teala ne diyor bunun için? Allahu a'lemu haythu yec'al Allah risaletini nereye bırakacağını, kime vereceğini en iyi bilendir. Niye bunu bunu Bu bizim yapacağımız bir şey değil ki? Haşa biz değimiz. Laikul hocalığı yapacağız. Allah'a yol göstereceğiz. Kendi yolumuzu bulamıyoruz. Kendi halimize bırakılsak dalaletten burnumuzu kurtaramayız mümkün değil yani. Nasıl Allahü Teala'nın yaptığına hayret ederiz? Üstelik Allahü Teala buna hayret edilmemesini gerektiren hususları da sorusunda ne yapıyor? Zikre diyor. İnsanlar için hayret edilecek bir şey midir? Edilmemesi gerekir niçin? Çünkü biz vahyettik. Vahyeden biziz. Yani Allahü Teala vahyetmekten aciz midir ki? Evvela bunu hayret ediyorlarsa edemezler. Allah dilediği zaman, dilediği kuluna, dilediğini bildirmek gücüne ve kudretine sahip. İnsanlar da hayret edebilirler mi? Bundan dolayı bir hayrete kapılabilirler mi? Böyle şey nasıl olur diye bilirler mi? Derlerse bu onların kusurudur. Onların yetersizliğidir. Evvela bundan dolayı Allah'ın gücüne hayret edilmez. İki, ilâ racû il minhu. Bu onların tanımadıkları, bilmedikleri, hakkında bilgi sahibi olmadıkları, şahsiyetiyle alakalı herhangi bir fikirlerinin olmadığı bir kişi değil ki yıldır aralarında büyüyüp yetişti benim size yalan söylememe ihtimal var mı sorusuna hepsi dostu da düşmanı da davetini kabul edeni de reddedeni de ittifakla hayır biz senin yalan söylediğini görmedik dediler o kadar güvenilir ki kendisini öldürmek üzere evinin etrafını kuşatmış olan Mekkeli müşriklerin emanetlerini değil beraberinde götürmek veya onları telef etmek sahiplerine iade edilmesini dahi ihmal etmeyecek kadar bunun için sevdiği ashabı sonradan damadı olacak amcasının oğlu Ali radıyallahu an efendimizi görevlendirecek kadar hassas güvenilir o kadar ileri mertebede güvenilir bir zat. Insan. Böyle insanlara karşı güvenilir olan bir zatın kendi aralarından böyle olduğunu bilip tanıdıkları bir zatın Allah tarafından vahiy ile ile taltif edilip görevlendirilmesinde hayret edilecek neresi vardır? Muharide birkaç yerde tekrarlanan Ebu Süfyan'ın Heraklius ile ilgili uzunca bir hadis şerifi vardır. Çok nefis bir hadistir. Ebu Süfyan o sırada Müslüman olmamış, Hudeybiye barışı esnasında ondan istifade ederek tüccar insan Suriye taraflarına gitmişti. O sırada da Heraklius, İranlılara karşı zafer kazanırsam, savaşı kazandığım yerden Kudüs'e yürüyerek gideceğim diye adakken bulunmuştu. Bu sırada İlya denilen yerde Kudüs'e yakın bir yerde bulunduğu sırada Peygamber Efendimiz'in mektubu da Heraklius'a ulaştırılıyor. Heraklius gelen bu mektubun sahibi hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bana gönderen bu zat bu mektubu kim? Ne özellikleri var? Bunun için çevresine emir veriyor. Diyor ki onun memleketinden onu tanıyan kimselerin gelip gelmediğine bir bakın gelen varsa getirin onları diyor gidiyorlar Ebu Süfyan'ı ve yanındaki arkadaşlarını görüyorlar uzun bir konuşma diyor ki tercüman vasıtasıyla ona en yakın olanları kimse Ebu Süfyan benim diyor onu öne koyun ona bazı sorular soracağım eğer yalan söylerse söyleyin onun arkasında duranlara bu adam burada yalan söyledi desinler. Doğru söylemekten başka yolu yok. Sonradan Ebu Süfyan diyor ki Bakın cahiliye döneminde bile yalancılık onlarda ayıp. Şayet diyor insanlar diyor benim yalan söylediğimi nakletmeyecek olsalardı Hiç çekinmeden Muhammed'in aleyhinde o durumda yalan söyleyecektim diyor. Nasir, utandım diyor. Utandığımda düşmanım olmasına rağmen onun hakkında yalan söyleyemedim diyor. Gelelim konumuza. Sorulardan birisi şu, çok soru soruyor, ondan sonra her bir soruyu gerekçelendirerek şu neticeye varıyor. O halde diyor, bütün bu sorulara senin verdiğin cevap gösteriyor ki, bu gerçek bir peygamberdir. Ve kısa bir zaman sonra şu ayaklarımın bastığı yer onun olacaktır. Diyor. Çünkü peygamberlik sünnetini tanıyan bilen birisi. Sorduğu sorulardan birisi bu şu. Diyor ki hiç insanlara yalan söyledi veya hainlik ettiğini gördünüz mü? Ebu Süfyan kesinlikle hayır görmedi. Heraklius diyor ki insanlara yalan söylemeyen, insanlara hainlik etmeyen Allah'a da yalan söylemez. Allah'a da hainlik etmez. Demek ki akıllı bir insan için Cenab-ı Allah'ın Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ve onun gibi diğer peygamberlerin herhangi birisini peygamber olarak seçip göndermesinde, ona ilahi emirleri ve vahyini indirmesinde hayrete kaçılacak bir taraf, hayrete kaçacak, hayret etmeyi gerektirecek bir taraf yok. Bakın olayı ne kadar basit anlıyor, ne kadar sade. Bu insanlara karşı yalan söylememiş. Halde Allah'a karşı söylediğinde de doğrudur. Mantık gayet sade görüyor musunuz? Kafa güzel çalışınca, doğru çalışınca nefis ve hevaların etkisi altında olmayınca Allahü Teala insana doğruyu gösterir veya söyletir. Bu şekilde diyor ki, hayır diyor. O halde her nasıl hayret etmediyse onların daha çok hayret etmemeleri gerekirdi. Çünkü her aklıyorsun nihayet Ebû Süfyan'la olan bu diyalogun neticesinde Allah Resulü hakkında bir kanaat sahibi oldu. Ama kendileri 40 yıl peygamberlik ona verilene kadar 40 yıl onunla birlikteydiler. Onun her şeyini tanıdılar. Her şeyini bildiler. Her şeyini bildiler. Ona türlü türlü vaatlerde bulundular. Hiçbirisini kabul etmedi. Bu davamdan vazgeçmen karşılığında, gel seni hükümdarımız yapalım, kralımız ol. Gel seni en zenginimiz yapalım, sana dünya mal mülkü verelim. Gel seni istediğin kadar en güzel kızlarımızla seni evlendirelim. Kimi istiyorsa sana alalım. Deliysen gel seni tedavi ettirelim. Hiçbirisi değil. Hiçbirisi değil. Ben bir dava adamıyım demişti. Eğer bu davamdan vazgeçmem karşılığında, Güneşi sağ elime, ayı sol elime verecek olsanız yine bu davadan vazgeçmeyeceğim. Müslüman olarak bizler bunu anlatmakla kalamayız. Bu bizim örneğimizdir. Dava sahibi olmak demek bu demektir. Bu demektir. Davanın uğrunda feda etmen gereken ne gerekirse? Veya davan dolayısıyla kaybedeceğin çok şeyler de olabilir, hiç önemli değil. Sen davanı kazanmışsın ya, davana sahip olabilmişsin ya, davanı elinde tutmanın, elinden kaçırmamanın gayretini ortaya koymuşsun ya, ne kaybettiklerin veya ne kazanamadıklarının ne kıymeti var? Ne kıymeti var? Davadan daha değerli ne var ki? Allah'ın davası bu. Resullerin davası bu. Onun için bu peygamberleri tanımak, peygamberleri anlamak, peygamberlerin izinden gitmeyi göze almak, Müslüman için çok çok önemli bir tercihtir ve asla hatırdan uzak tutulmaması gerekir. Ayet-i Kerime'de dikkat çekecek çok hususlar var. Ben taslak bir şekilde mümkün mertebe böyle sıralamaya çalışıyorum. Davet meselesinde de çok önemli ipuçları taşıyor bu ayet-i kerime, ikinci ayet kerime. En en virin nas. İnsanlar inzar edilecek. İnsanlar bir türlü uyarılmıyor. Kimse onları uyarmıyor. Dünyada devletler ve devletlerin politikaları... Uluslararası örgütler, yerel örgütler ne derseniz deyiniz. Hepsinin odaklaştığı nokta insanların dünyevi arzu ve isteklerinin o da bir kısmı. Temin etmek ve bunun için de her şeyi feda etmek. Ne telef olursa olsun yeter ki insanlar beş kuruşun peşinden koşsun veya beş kuruşu elde etsin. Hayat böyle sıradan bir hayat olamaz ki ya. Uluslararası bir takım ticari güçlerin kağıtlar üzerine yazdıkları itibari değerler. Söz meclisten dışarı çok affedersiniz. Köpeğin kemik peşinden soluması gibi beni öyle bunların arkasında soluyacak bir hale getiriyorum bu medeniyet. Bu medeniyeti insanlık değerini ayaklar altına alan aşağılatan bir medeniyettir. Çünkü insanı değersizleştiriyor. İnsanın kıymeti doların veya telenin ne derseniz deyin arkasından koşacak kadar küçültülemez. Bunu yapmak insanlığa ihanettir. İnsanlığın veya ülkelerin veya bilmem nelerin itibarlarını uluslararası ne olduğu belirsiz bir takım örgütlerin veya teşkilatların açacakları kredi notlarıyla veya verdikleri kredi notlarıyla ölçülmemelidir. Bu beşeriyete hakarettir. Ve bütün beşeriyet bunun farkında değildir. Rabbinin rahmetiyle esirgedikleri müstesna. İnanın insanlığa yapılabilecek çok büyük bir hakarettir bu. Çünkü insanı ne ahlakıyla değerlendiriyorlar, ne erdemiyle değerlendiriyorlar veya bir toplumu... Ne güzellikleriyle, ne yaptığı iyilikleriyle, hiçbir şeyleriyle değerlendiriliyor. Sahip olduğu ekonomik güçle. Peki bu ekonomik güç nereden geliyor? Birilerinin birilerini sömürmesinin neticesinden başka bir şey midir ya? Güney Afrika'da karın tokluğuna bile şey dilemeyen insanlar çıkardıkları elmaslarla Efendim söyleyeyim Yahudilerin veya bilmem kimlerin keseleri şişiyor. İnsanları elindeki parasal güçle ölçmek, işte buyurun Yahudiliğin, Siyonizmin dünyalığa, dünyaya dayattığı bir itibar ölçüsü haline gelmiştir. Onun için insanlara bu yaptıklarının isabetli olmadığını, kendi değerlerini kendi elleriyle ayaklarının altına alıp çiğnediklerini söyleyip onları uyarmaya ihtiyaç vardır. Çünkü insanlığın büyük bir bölümü her zaman gerçeğin farkında değil uyarılmaları lazım. Uyuyorlar. Derin bir uykuda zavallılar. Dünya onları uyuşturmuş. Dünyalık onları uyuşturmuş muhalefet. Ayet-i Kerime devam ediyor. İnsanları uyaracaksın inzar edeceksin diyor. Bu maksatla biz ona vahiy indirdik. Aralarından adama bunu vahiy ettik. insanlara uyar ve dikkat edin. وَبَشْكِذِ الْلَّذ۪ينَ اٰمَنُونَ Ayet-i Kerime adeta insanı hemen uyanacağım ve ben müjdeye koşacağım, müjdeyi hak edeceğim dedirtiyor. Ayet-i Kerime öyle insanda bir, bugünkü tabirle ne yapıyor? Bir motivasyon meydana getiriyor. Seni heyecana getiriyor. Sen uyarıldın. O halde artık müjdeye koşman lazım. Öyle bir müjde ki iman edenlere verilen bir müjde. <gülüyor> Enne lehum kademe sıdkın inde rabbihim. Aman yarabbim. Rablerinin nezdinde bir doğruluk, bir sadakat makamı olduğu müjdesini ver. Yani Cenab-ı Allah... Bu iman edenlere mükafat olarak dünyada ve ahirette ne vaat etmişse hepsi doğrudur ve onun teminatı altındadır. Onu gerçekleştirmek ona aittir. Bunları ben size vaat ettim bunlar doğrudur diyor. Neye karşılık? iman etmenize karşılık. imanın değeri böylelikle tebarüz ediyor ortaya çıkıyor iman sayesinde sadakat makamına Rabbinin yerinde yanında her şeyi doğru olan vaatlere erişebiliyorsun Allah'ın sana vermiş olduğu vaatlere erişiyorsun bu müjdelere inananlara ne mutlu gönülden bağlananlara ne mutlu ve bu müjdelerin gerektirdiği hayatı ancak hayat olarak kabul eden, bunun dışına çıkmayı ise zindan olarak değerlendiren müminlere ne mutlu? Gözünün önünden bir an dahi bu doğruluk makamını ayırmayan, gözünü de bunlardan, bu makamdan ayırmayan sadık ve samimi müminlerden Rabbim eylesin bizden. Amin çok gerçekten büyük bir müjde. Tasavvuru kabil değil. İnsana vereceği zevk, taktıracağı lezzeti tasavvur etmek gerçekten büyük. değil. Rabbinin nezdinde ve bütün vaatlerin doğru olarak çıktığı ve gerçekleştiği bir sadakat makamı. Allah ne vaat ettiyse doğruluk olacak, doğru olduğunu göreceksin. Kârf suresinde karşılıklı görüşmeler ve nidalaşmalar olacağı gibi söyleyin diyecekler şeylere, cehennemliklere Rabbinizin size vaat ettiğini hak olarak buldunuz mu? Evet, biz Rabbimizin vaat ettiğini, bize vaat ettiklerini hak olduğunu bulduk. Şüphesiz siz de bulmuşsunuz demek istiyorlar yani. Böyle bir. ne vaat etti Cennetler vaat mükafatlar mükasatlar ettiği, kendi cemalini görmeyi vaadetti hepsi doğrudur. İman edenler için. İşte bu müjdeler, bu müjdeleri almak, bu müjdelerle müjdelenmek ve bu müjdeleri duymak bile insana ayrı bir lezzet veriyor. Ayrı bir şevk veriyor gerçekten. Ama buna karşılık bu Vahya mazhar olan müstesna zata aleyhissalatü vesselam karşı duranlar ne dediler? Vahiy olduğunu tasdik edecekleri yerde, Rablerinin vahiyine iman edecekleri ve böylelikle onun müjdelerine nail olacakları yerde inkar ettiler. Kademe sıdkın bir diğer şeyi vardır, nüktesi vardır o da şudur Allahü Teala amellere kendi türünden karşılık verir. Tasdik edenlere sadakat gösterir. Yani biz vahyi tasdik ettik, doğruladık. O da bize doğru olan şeyler vaat etti. Doğruluğa karşı doğruluk. Mükafat bil misil yani. Bu budur. Misilde mükafat. Onlar ne dediler? قَالَ الْكَافِرُونَ bu هَذَا لَسَاحِرٌ كَذَّانُ Kafirler dediler ki şüphesiz ki bu yalancı bir sihirbazdır. Kur'an-ı Kerim kıraati ile ilgilenenler daha iyi bilirler. Kur'an-ı Kerim'i tilavet eden bir kimse, tilavet ettiği zaman, bu gibi yerlerde geçen kafirlerin sözleri, küfür olan sözleri yüksek sesle okunmaz. Ses alçaltılarak okunur. Arkasından onlara bir cevap verilmişse Kur'an-ı Kerim'de, o cevap ona göre daha yüksek perdeden okunur. Bunun dinleyen üzerinde ve sözün manası ile, ciddi bir alakası vardır İslam'ın ruhunu da yansıtıyor çünkü İslam Kur'an daha doğrusu ne diyor <gülüyor> Allah zulme uğrayan müstesna kötü sözün yüksek sesle söylenmesini sevmez kötü bir söz bu onlara ait kötü bir söz Kur'an-ı Kerim naklediyor o ayrı bir şey biz işte onların on nakillerini okuduğumuz zaman bazen çünkü nadiren de olsa bir bakıyorsunuz burada ses alçaltılması gerekiyorken okuyan kardeşimiz sesini birden yükseltmiştir. Bir şey olmaz. Kur'an tilavetine aykırı bir, şey, bir hal olmaz. Fakat mana ile ahenkitar bir okuyuş olmaz. Bunlara dikkat etmek icap ediyoruz. Ha, öbür ayete geçmeyelim o zaman. Asım onun için çay hazırlıyor. Tamam. bir aradan sonra devam edelim inşallah.